Ulus Maker'in bir gildülüs yani, okuru, okuru olarak, e, yani benim zihnimde yarattığı bir alan, ne size işte elimden geldiğince mümkün olacak kısaca e, göstermeye çalışacağım. <gülüyor> Şöyle bir şey var diye. Şimdi Ulus Hoca 1998 yılında e, Gisamda, Ottilie Ot Görsel İşitsel Sanatlar Merkezinde e, bir dersin bir tür parçası olarak ama ona doğrudan bağlı olmayarak verdiği bir e, seminer dizisi ki benim aslında izlediğim ilk seminer dizisi gibi bir şeydi. Yani bir düşünürün e, ders olmayan ama e, bir dersten daha güçlü ve etkili olan e, fikirlerini paylaşma yordumu olarak eski bir biçim olarak hani seminer tarzı. Ben hala ona inanıyorum. hani Üniversitelerde 14 haftalık dönemler var arada sınavlar işte falan filan çıkarıldığı zaman böyle 12 haftalık e, bir ders anlatma şeyi vardır. Hani işte lecture, işte okuma değil mi? Buradaki etkinliğin de belki karşılığı olabilecek olan işte latince'den vesaire geldiğini bildiğimiz düzenek. E, fakat her zaman böyle 7-9 haftanın ideal olduğunu <gülüyor> düşünmüşüm bir seminer için. Bu da nasıl işte filozoflar genellikle şeyleri üç'e ayırırlar. Nadiren ikiye, bazen de dörde ayırırlar. Böyle hani gökten üç elma düştü gibi ya da işte ne bileyim Allah'ın hakkı üçtür falan gibi bir çok kapsayıcı olduğu varsayılan hani bir şeydir üç rakamı. Bu yedi ve dokuz da aslında bir şeyleri anlatmak için de başı sonu belli ve bir problemi sunmak için garip bir şekilde çokça kullanılan. Yani benim işte tanık olduğum, tabii Fransa'da filan izleme şansım olmadı ama internete girip bu işte kolej Nationale de Filozofie'de filan sunulan şeylerin, seminerlerin böyle işte büyük bir grup filozof tarafından aşağı yukarı bu, böyle bir sürece yayıldığını düşünebiliriz. İşte burada da böyle bir dokuz haftalık konuşmalar bütünü var. Bunların ikincisinde, 24 Şubat 1998 tarihli olanında bir önceki seminerde konuşmasında yaptıklarını biraz özetlemeye de çalışarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Tabii hani burada söylediği şöyle bir cümle var. Şimdi diyor ben düşünceyi kurtarılması, düşüncenin kurtarılması gereken bir şey olduğuna gerçekten inanıyorum diyor. Tabii vurgular tam olarak böyle değil ama Ortaya böyle bir formül formülleyik bir cümle ortaya çıkıyor. Şimdi ben düşünceyi kurta, düşüncenin kurtarılması gereken bir şey olduğuna gerçekten inanıyorum. Şimdi böyle bir cümlenin basitçe parçaları tabi hani temel vurgulanan şey düşünce olmak üzere kurtarılması gereken bir şey, dolayısıyla kurtarılması gereken şeyin bir şeylerden kurtarılması gerektiğine dair bir fikir sahibi oluyoruz. Bunu kim, hangi koşullarda, nasıl kurtaracakla ilgili bir şey benle belki ve inançla inan inanmakla, hatta vurguluyor, i̇şte gerçekten inanmakla destekleniyor. Onun üstünde böyle bir fazladan vurgu oluyor. Bu meselinin yani Ulus e, diyelim düşünce hayatının bir tür işte formül benzeri özeti olarak e, düşünülebileceğini varsayabiliriz. Dediğim gibi, örneğin yani iyi bir dilöz okuru olarak dilözün böyle formüllerle de arası iyidir. Seçer böyle formülleri. İşte mesela Hamlet'teki zamanın çizisi çıktı değişiyi. Ondan sonra işte meşhur Herman Melvin'in katip partili bir öyküsündeki I would prefer not to diye işte tabi tam olarak Türkçe'ye çevirmesi zor olan formülü işte yapmamayı tercih ederim yeğlerim yeğlerdim filan diye çevrilebilecek şey ve bu formüllerin etrafında tabi bir sürü şey so söylenmesini olanaklı hale getiren, getiren güçlü ifadeler ben buradaki ifadenin de böyle arada söylenmiş belki tam olarak hani bir anda çıkmış, kaçırılmış e, o şekilde belki söylenmesi arzu edilmeyebilecek olan ama çok güçlü bir e, yani böyle lapsus da demek istemiyorum yani onu nereye bağlayacağım ondan sonra öyle bir şey dersem ama yani en azından benim aklımda öyle bir şey yok fakat böyle bir formül e, işlevi gördüğünü düşündüm bunu ne zaman ve ne koşulda söylüyor işte tamam onun alanını açmaya başlayalım bu dersler ee, bu seminer dizisinin en başında diyor ki ben 3-4 tane mefhumdan bahsedeceğim ve size sonuç olarak e, işte biraz felsefe ya da düşünce tarihi dinlenebilecek bir e, panoram, panoramik olarak e, bir sunum yapacağım ve bu mefhumlardan ilkini de bakış açısı olarak seçtim e, ve yavaş yavaş e, özellikle 3-4 hafta bununla ilgilendikten sonra basamak basamak e, başka konulara, mevzulara Geçmeyi düşünüyorum Bunun dışında çok daha genel, örneğin işte tezin giriş bölümünde gördüğünüz gibi bir giriş, e, hani dört başı mağmur işte tez vesaire girişi, işte tatıyor işte ben burada bunu yapacağım, sonra şunu yapacağım, en sonunda bunu yapıp şurada da karar edeceğim gibi bir şey söylemeden e, bir tür peşre giriş e, bölümü. E, nin nasıl diyeyim? üzerine böyle bir söz sarf ediyor. Şimdi bunun anlamı tabii yani deli şey ulusbaker yazılarına ve işte söylediklerine, sohbetlerine filan aşina herhangi birisinin tabii dönüp dolaşıp üzerinde durduğu zaten hemen hemen herhalde burada yapılan bundan önceki on konuşmada da vurgulana özellikle işte düşünce terimi veya kavramı çerçevesinde böyle bazen tarihsel, bazen yarı mitolojik olabilecek yani büyük çok genel e, yargılar ve düşünceler bazen işte aforizmik filan ifadeler e, e, tanık olmuş olmasını bekliyoruz. Yani çünkü çok fazla tekrarlanıyor. İşte benim açımdan da böyle bir durum vardı. E, böyle bir sözcüğün, et, şey, cümlenin etrafından ee, ya, Ulus Baker hakkında ve daha ziyade onun anlatmaya çalıştığı tabii şeyler hakkında nasıl sonuçlara varılabilir ve onun etkisi bir düşünür olarak vesaire üzerinden neler söylenebilir ee, böyle şeyler düşünmüş oldum. Ee, ondan sonra yani bunu böyle bir tarafa koyalım. Bununla paralel bir başka şey. E, birkaç sene önce Jille e, Delos'un yapıp ettikleriyle ilgili böyle çok ilginç, deneysel e, tırnak içinde onun da tabii anlamı neden deneysel falan e, konuşmamız lazım ama bir makale okudum. Bu makale Quentin Meillassu diye bu aralar Anglo-Amerikan e, akademisyen tarafından da bir tekrar hani, keşfedilmiş e, 40'lı yaşlarında bir e, Fransız filozofun bir yazısı bu. E, bu yazı şöyle bir fantastik varsayıma dayanıyor. Diyelim ki aynı presokratik düşünürler, Sokrates öncesi düşünürlerin çoğu gibi Cildeluz'den e, de elimizde, elimizde sadece iki tane e, cümle pa şey pasaj kalmış olsun. Bu pasajları da e, Felsefe Nedir kitabının 91 yılında Delizde Batari imzasını taşıyan ve bir tür hesaplaşma da olan ama bir yandan da böyle birçok anlamda çok ilginç bir işte kitap biliyorsunuzdur. O kitabın ikinci bölümündeki iki pasaj sözüm ona bir tür Delioz arkeolojisinin ulaşabileceği tek metinler olsun. Bunun üzerinden biz nasıl olur da bütün Delioz felsefesiyle ilgili atar tutarız. Bu iki parçanın bir tanesi Spinoza'yı felsefenin prensi olarak nitelediği bir pasaj. Buradaki hikaye de, yani işte yine az çok, yani herhalde metne şöyle biraz aşina olan birisinin veya hatta metni okumamış bile olsa ile ilgili birkaç şeyi bilen birisi için bile yeterli olabilir. Baruf Spinoza, Bento Spinoza'nın aslında böyle bir içkinlik düzlemi denen şeyi olması gerektiği gibi kuran tek büyük filozof olduğu fikri e, ni veren bir pasaj. İkincisi de buna en çok yaklaşan, ikinci isminde de Henri Bergson olduğunu söyleyen bir başka pasaj. Aynı e, kitap bölümünden. Oradaki hikayede şu, Henri Bergson'un işte Madde ve Bellek e, kitabının ilk bölümünde her şeyin imaj ya da imge olması ve dolayısıyla her şeyin düşünen şeyi olarak özneninde e, dolayısıyla mesela o düşünmenin materyal ortamı olarak beyninde vesaire her şeyinde birer imge olarak tasavvur edildiği ee, ve bir tür hareketler karşılaşmalar süreciyle de e, nasıl diyeyim başka her şeyin nasıl bundan türediğini böyle bir nevi göstermeye çalıştığı bir ilk bölüm. Bundan sonra Deliz için her şey e, kötüye gitmeye başlıyor. Bergson o ilk bölüme ihanet ediyor. Ve insan belleğine ve hatırlamaya ve aslında kendi zaman kavramını kurarken oraya buraya yerleştirdiği birkaç temel çıtaya ve ölçüte de karşı olduğu söylenebilecek. Yani en azından Delioz'un söylediği ve daha ahlaki bir alanı betimlemeye yavaş yavaş yol aldığı bir felsefi diyelim, inceleme alanına giriyor. Bu alana girmeden önce yaptığı şeyin aslında Spinoza'nın özellikle Etika'da yaptığı şeye çok yakın olduğunu ama henüz onun seviyesine ulaşmadığını söylüyor. Şimdi böyle iki, iki şeyden yola çıkarak iki, sadece de Delöz'den bunlar kalmış olsun. Yani bütün kitaplar yok oldu, bir şey oldu. Ee, ne bileyim yani olur ya bundan 600 yıl sonra işte... Ee, Deleuze diye bilinen birisinden muhtemelen işte Diogenes, Laertius benzeri birisi çıkacak. Bir tür teskire yazacak. Orada filozoflardan bahsederken de Jille Deleuze diye bir adam vardı işte 20. yüzyılın e, düşünür efendisi tırnak içinde hani Foucault öyle diyor ya onun adıyla anılacak filan. İşte Foucault diye de bir adam var. O da böyle demiş. Bundan elimizde kalan tek metinsel şeyler şunlar diye. Bu biraz önce size anlattığım o bölümleri e, şey yapıyor kaldığını iddia ederek onun üzerinden felsefesini tekrar inşa ediyor. Yani tabii tamamen spekülatif bir biçimde ve bu inşanın çok dramatik bir yapısı var. Dramatikten kastı tabii hani melodramatika ki Ulus Hoca'nın da uğraştığı bir alan. Doğrudan bağlantısı olmayan ama dramatik deyince akla gelen daha ilk şeylerle alakası olan. Yani nedir? Bir sahne bir eylem ve eylemler sürekliliği ve bu eylemde bulunan yani fiilleri işleyen failler aktörler yani aktörler var bir akt var bir eylem var bir de stage ya da işte sahne düzeni var bu o anlamda e, dramatik bir performansa yol açıyor nasıl yol açıyor basitçe gene özetleyeceğim ve oradan hani buraya bu cümleye aynı muameleyi yapabilir miyiz biz de bu cümleden yani elimizde ulus bakerden hiçbir şey kalmasa ki kalmaması ihtimali daha çoktu. Hani buradaki bir grup insan olmasa ve başka bir takım dostluk ilişkileri falan olmasa muhtemelen bir süre sonra ulus baker hakkında herhangi bir şey kayıtlar belki onların da kaybolabileceğini düşünebiliriz. Yani çok büyük böyle distopik bir şey kurmamıza gerek yok. Yani olabilecek gerçekten şeyler bunlar. Dolayısıyla aynı şeyi o cümle üzerinden de ve biraz tabi bu e, tezindeki ilgili işte herkesin okuduğu bölümlerde birkaç temas falan ederekten e, nasıl kurabiliriz ona bakacağım ama en, öncelikle bu meyasunun ne yaptığından bahsedeyim. Çünkü o, ona benzer bir performans olduğunu genel olarak Ulus aslında daha ziyade meyasuya yakın bir ee, düşünce dramatizasyonunu yani Delos'un özellikle performe ettiği bir şeyi tekrar üretmeye çalıştığını bu, bunu birkaç farklı söylemsel alanda tekrarlamak gibi. O repetisyon aynı zamanda Fransızcadaki anlamı işte ya da e, prova anlamlarına da geliyor. Yani dramatik bir performans henüz seyirciye sunulmadan önce e, sürekli tekrarlanır. Bir tür ilkesel e, olgunluğa ulaştığı zaman paylaşılır. Sonra ama paylaşılmak her seferinde tekrar paylaşılması gerekir. Yani bittiği zaman bir sonraki performansın olacağı gün ve saatte aynı performans yenilenir. Tekrarlanır. Yani tekrar, tekrarın iki düzeyi var bu arada. Yani bir şeyi hazırlamak ama hazırlamanın tek başına bir anlamı yok ya da bir sonuca ulaşmış değil. Onu sürekli her seferinde tekrarlamanız gerekiyor. Meyasu'nun o yazıda yaptığı şey bu iki metini, metin parçasını diyelim Işlemek ve sonuç olarak şöyle bir yere varıyor. Delöz'ün bütün yaptığı işler e, ama özellikle işte fark ve tekrar ve anlamı mantığıyla başlayan ve aslında e, felsefe nedir de tamamlanan tırnak içinde. Çünkü o açıdan hazırlanan, olgunlaştırılan performans şöyle bir performans. Düşünce tehdit altındadır. Bir aciliyet söz konusudur. Bu aciliyet için derhal harekete geçilmelidir. Şimdi baktığınız zaman baya aslında bir tür bir oyun başlangıcı gibi bir şey. Bir anda buna size inandıran, ikna eden şeyler olacak tabii. Sahnede size bunu nasıl gösterecekler? Gösterirler. Ve bunu göstermek için de yani brehtiyen bir şey de düşünebilirsiniz. İlla bir gösteriyi e, reprezante etmenize gerek yoktur. 2-3 kişi size bir gösterinin nasıl bir şey olduğunu... ...o izlenimi tekrar hatırlatır. Onu tekrarlamanıza yeter. Yoksa orada gösterinin bir mükemmel... ...reprezentasyonu falan yapılmamaktadır. Ama size o gösteri fikrini alır. Kapar sizi. Aynı şekilde... ...buradaki performansta size... ...tehdit altındaki bir eylemin... ...bir insan faaliyetinin... E, sizler tarafından ve işte herkes tarafından tekrar paylaşılarak tekrarlanmasına yönelik güçlü bir dramatik davetiye gibi işler. Tabii buna inan, bunun, buna gerçekten inanmanız için bir şeyin gerçekten tehdit altında olduğuna dair çok güçlü bir sezgi sahibi olmanız lazım. Öteki takdirde bir tür çocuk oyunu hatta daha da kötü bir çadı tiyatrosuyla karşılaşma riski söz konusudur. Öyleyse bu nasıl aşılacak, bu nasıl gösterilecek, bu meselenin birden çok katmanı. Şimdi zaten bütün komplekslik, işin karmaşası burada ortaya çıkıyor. Çünkü burada tehdit altında olan şey ve hemen bir biçimde üstlenilmesi, ele alınması vesaire gereken şey, düşünce gibi bir şey. Ulus Hoca'nın da söylediği şeye dönecek olursak, düşüncenin kurtarılması gereken bir şey olduğuna gerçekten inanıyorum, diyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortam e, bu. Measun'un söylediği de düşünceyi tehdit eden iki güçlü en az iki güçlü diyelim durum var. Bu durumlardan birisi düşüncenin kendisinden kaynaklanıyor. Yani düşünceyi en büyük tehditlerden birisi gene düşünce oluyor. O da şöyle e, düşüncenin aslında hız kazanmasını, yavaşlamasını aslında bunu tabi o bir sürü sinema anolojisi de tahmin edebileceğiniz gibi yaparak e, bunun üzerinde duruyor. E, hareketi sağlayan yani adına sonradan düşünme denecek olan ve işte o kümenin içine şu giriyor mu, bu mu giriyor, duygular girer mi, hangisi girer e, bilmekle arasında ne fark var? Bütün o muhabbetin dönmesini sağlayan şeylerden birisi tabii bu hareket. Ağırlaştırıyoruz, ağır çekimde birbirinden bazı öğeleri ayırıyoruz, onlara bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. Derken beklenmedik bir şey oluyor, çağrışın, her şey hızlanıyor. Ondan sonra nereden nereye geçtiğimizi takip edemiyoruz, sonra bunu kaydetmemiz gerekiyor, nereye kaydedeceğimizi bilemiyoruz, elimizin altında ne var ona sonra kağıdımı kaydetsem birine mi söylesem e, bunun bir işte acaba videosu mu olsa vesaire gibi böyle bir e, telaş telaş içine giriliyor hatta işte Nietzsche'nin e, laflarından sonra e, de çokça e, ara ara unutsa da nasıl diyeyim elinin altındaki önemli dramatik figürlerden e, birisi Antonio Harton'un yani düşüncelerimi kaybetmekten korkuyorum e, tırnak içinde aciliyeti telaşı yani bunlar, bunları bir şey yapmam lazım bunlara ne yapacağım ben gibi bir telaş işte o telaşın birinci kaynağı düşüncenin kendisi oluyor çünkü düşüncenin içinden türediği şey ona e, felsefe nedir de nihayet kaos e, diyorlar şimdi tabi hani Delos de işin birazcık e, dedikodusu olabilir ama yani bu işte François Doss'un sonradan yazdığı böyle işte çapraz biyografi falan var. Deleuze ve Guattari'nin hayatlarını işte önce ayrı sonra kesiştiği noktalar sonra işte tekrar ayrıldı falan. Böyle hafif e, trajik bir okumasını yapıyor. Onun bir yerinde artık bir bilgiye mi dayanıyor bu konuda da bir tartışma var ama aslında felsefe nedir? Deleuze yazdı. Oraya da Guattari'nin ismini sonradan kendisi ekledi. Çünkü Guattari ile aralarında hiçbir ilişki kalmamıştı o tarihlerde. 86'dan 87'den sonra falan diyor. Şimdi tabii bu bunun da bir tür önemi var. Çünkü o güne kadar bir başka kişiyle ortak bir iş yapmış birisiyle dolayısıyla aslında çok ciddi bir dramatik projenin içinde bir başkasıyla bulunmuş birisinden bahsediyoruz. O ikinci karakter bir maske olarak olsa bile o metinde tırnak içinde hak ettiği demeyelim ama önemli bir, bir şekilde taltif ediliyor. Neyse düşüncenin içinden çıktığı aslında böyle belirlenimlere yani tek tek determini olmuş belirlenmiş şeylerden oluşmayan ve sonsuz hızla ancak kat edilebilen ve dolayısıyla aslında kat edilmesi hemen hemen imkansız olan bu alanın içinde bir takım sınırlar ve ilkeler oluşturularak minimal bir düzen çerçevesinde inşa edilmiş bir şey. Düşünce Dolayısıyla her an o oradan çıktığı şeye tekrar geri dönme riski var. Dağılmak, saçılmak, yok olmak, kaybedilmek riskiyle karşı karşıya. Bu kendi doğasından kaynaklanıyor. Öteki de şu, o da dışarıdan geliyor. Bu arada da buradaki spinozist gerilimde yani spinozanın bu dıştan gelen nedenlerle duygulanımların oluşması fikriyle işte ondan sonra onları organize ederken kullanılan e, ilkelerin, yöntemlerin kırılganlığı e, denklemine de aslında oturan bir tavır bu. Neyse dışarıdan gelen şey de şu. Şimdi felsefenin düşünceyle ilişkisini kurarken tekrar tekrar ürettiği şeyin adı kavram. Bu kavramları bir başka söylemsel alan Onların doğalarını tam tanımadan, burada da böyle hafif e, ne bir tür e, zoolog havası da var. E, yani ne bileyim pars gibi bir hayvanı ya da işte bam, bir tür kutup ayısını çöle getirmek gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani e, böyle bir problemle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Yani kavramı temellük eden, sahiplenen ve e, düşünen şeyin, düşünen aracıların, ajanların artık kendileri olduğunu söyleyen tehditkar bir grupla karşı karşıya Bunun adı işte Delöz'de aslında işte iletişim bilimleri denen şey, pazarlama denen şey, reklam denen şey işte bu Ulus Hoca'nın da sürekli söylediği aslında reklamlara ve işte medyaya değil mi? Mesela bir önceki toplantıda hani medyaya nasıl direnilir yazısı çerçevesinde herhalde konuşulmuş olan bir grup mesele de oradan. Bu dışarıdan gelen medyatik akına karşı da düşüncenin korunmasıyla ilgili böyle bir ikili bir gerginlik. Dolayısıyla bu gerginliğin içinde artık kırılgan olduğunu daha çok ve rahatlıkla hissedebileceğimiz bir şey var. İşte bu şeyi kurtarmamız gerekiyor. Neden? Hem kendisinden hem de başkalarından. Bu tabii böyle hani mission impossible gibi bir şey biraz. Yani nasıl yapacaksınız? Nasıl bir ekip mi kuracaksınız? Yani böyle a takımı gibi bir şey. Büyük düşünürlerden oluşmuş ya da büyük şairlerden oluşmuş bir ekip kuracağız. Hatta filmler vardır ya öyle. Önce o ekibin elemanları tanış, tanıtılır. İşte Descartes. Ondan sonra işte modern düşünceyi işte şöyle kurduğu. Düşüncenin modern anlamdaki mucidi. Alkışlıyoruz falan. Ondan sonra işte Kant. Ama tamam düşünüyorsun, varsın falan, şüphe ediyorsun. Ondan sonra duyguyu aminle. Ama yani var olduğun için düşündüğüne dair bir sonucu aynı kesinlikle çıkaramadığın sürece yetersizsin. Yani tamam mı? Tamam güzel. İşte bir takım dilleri güzel konuşuyorsun. Bu dillerden birisi matematik. Onun için bizim ekipte yer alırsan iyi olur ama yani aslında dünkü çocuksun falan. Yani demek istediğim birbiriyle rekabet içinde olan, rakip ilişkisinde olan o klasik <gülüyor> A takımı klasik grubunu oluşturuyorsunuz. Ya yani Ulus Hoca'nın A takımı bellidir. Ulus Hoca'nın A takımı Cildedircin A takımıdır. Yani neredeyse birebir. Ee, yani Tanço Hoca işte söylemekte bir şey yok herhalde. İşte bu kitabın girişinde bahsediyor. Diyor ki hani buradaki tartışmaları takip etmek isteyenler biraz daha çerçevesini şey yapmak için yani aslında sadece Ulus Baker'in yapmış olduğu bir işi de takip etseleri olur diyor. O da şu, 70'li yani 70 yılların sonunda Cildelöz'ün Vensan'da verdiği ilk seminerler Kant üzerine olan seminer Spinoza üzerine olan seminer, Leibniz üzerine olan seminerleri Ulus Baker Türkçe'ye çevirmiştir. Öyle değil mi? Ve temelde o çeviri faaliyetiyle e, kitap düzeyinde diyelim en azından. Ya bir de belki pratik felsefede, Spinoza pratik felsefe metninde de onun emeği var. Gerçi işte Metin Bal diye bir arkadaşımız da vardı. O kitapta onun da emeği var falan filan. Demek istediğim sonuç olarak bu dersleri de Türkçe'ye çevirdi. Onları kitap olarak yani e, şu anda işte o arkadaşlarının ona yaptığı şeyi o da ondan e, bu dersi, dersleri 98'de verdiğini düşünürsek 20 sene önce Jildeniz'in yaptığı şeyleri derledi topladı. Baktığınız zaman o metinleri okursanız işte onların Türkçesi de var hemen hemen gidişata kadar yani anılan örnekler düşünürlerin birbiriyle nasıl karşılaştırıldıkları ve hangi sırayla karşılaştırıldıklarına kadar önemli ölçüde birebir o metinlerde okursunuz. Onlar da birer dersti onlar da yayınlanmak üzere şey yapılmamıştı. Onlar da performanstı sonradan kitap formuna geldiler. Şimdi garip bir şekilde bir tür repetisyonla karşı karşıyayız. Ulus Baker'in performansı da öteki performansı üzerinden şekillenmiş, inşa edilmiş olan bugün karşımızda işte bir kitap formunda duruyor ve Delöz'ün o temel e, mücadelesini yürüttüğü düşünür figürleri tekrar aynı sırayla ama Türkçe olarak ve burada tabi daha geniş belki bir parantez bazı önemli farklarla da e, bir performansın konusu oluyor. Peki şimdi hani bunu da söylemişken e, okuduğumuz metinle de birkaç bağlantı kurmakta fayda var. E, Descartes tam olarak ne yaptı? Descartes ne önemli bir adam? Örneğin Descartes, Rene Descartes. Şimdi tam olarak e, karşılık geldiği şeyi anlatmak için e, yani İngilizce'de bu gimmick denen böyle sürekli olarak çok karmaşık bir kompleks karmaşık bir kavramı içinden böyle tereyağından olması da hani bir şeyden böyle hafif çeker gibi çıkarmayı sevdiği örnekler etrafında ee, onun dersleri de öyle yoğunlaşmıştı. Ulus Hoca'nın seminerlerinde de öyle bir özellik vardı. Yani Descartes'i e böyle hadi işte meditasyonları okuyalım işte altı meditasyon işte üçüncü meditasyonlar ne oluyor? Bunun üzerine tabii bütün akademi inşa edilmiştir. Tek tek meditasyonların okunması, bunlar nasıl okunur, birbirleri nasıl ilişkilendirilir, hangi sırayla e, Descartes işte geç, o bir odada işte bir tane şöminenin başında otururken işte yok o mum, e, bağ erimesi vesaire, bütün o örnekleri verirken kafasından neler geçiyordu öyle bir metinsel analiz olayı var ya. Bu metinsel analiz olayını bir tarafa bırakıp daha böyle bodoslamada ortadan e, girmelerini sağlayan bir uyarıcı gibi bir şey, o da onlardan birisi. Şu baktığımız zaman. Ee, Rönesans'a kadar, Rönesansla Rönesanslı da kaplayan bir dönem içinde Batı düşüncesinin veya felsefesinin e, merkezinde e, formlar öğretisi aslında platonik bir öğreti olarak, idealar öğretisi vardı ve fikir, düşünce vesaire aslında insanın dışında da insana bahşediliyordu, bir grace, bir tür böyle e, ihsan ediliyordu. Onun sonucunda e, bunu e, böyle bir hediye ile armağanla onurlandırılanlar bu seviyeye bir şekilde sahip olanlar, bir tür hani şimdi peygamber sözü işte Farsçadır aslında peygamber o işte mesaj taşıyan demek, bir tür peygamber figürleriydi bunlar. ya yani onlara bu düşünce bir bir, bir tür hafif deşifif şifrelenerek e, gönderilmişti bir tür vahiy diyeceğim neredeyse ve ondan sonra bununla aydın, aydınlanan bir zihin bunu ifade etmekten başka bir yolu yoktu. Artık o bir tür hani papağan gibi bir şeydi ama çok hakikati söyleyen papağan. O da işte bizim kültürümüzde yani yakın doğu edebiyatlarında çok önce taklit ettiği düşünülür. Sonra birdenbire papağan tuti e, mucize güğ hale gelir. Mucizeleri söylemeye başlar. Hiç kimse onu böyle Allah Allah falan. Papağan dediği aslında insandan daha düşük bir şeydi. İnsan ne söylerse onu söylüyordu. Ne ara böyle bir güç kazandı gibisinden. Ee, neyse Descartes'ın Descartes söylediği söz bütün o e, çerçevede şu e, duygulanmak, hislenmek ve hisler düşünmektir. Düşünmenin içindedir. Düşünmenin dışındadır. Düşünmeyi oluşturan şeylerdir. Kuşku etmek, şüphelenmek artık duygusal bir performanstır. Şüphe ediyorum ya. Niye şüphe ediyorsun? Yani ne oldu? sana söylenen şeyden zihninde şüphe uyanmasını sağlayan e, süreç neydi? İçinde içinde kesinlik var biliyorsunuz. Artık hakikatin de yerine geçen metodik bir kesinlik arayışı. Ulus Hoca'nın çok sevdiği şu çürük elma hikayesi. Oradan sonra Leibniz'e geçer. İşte çürük elmaların sayısı acaba son mu sonsuz mu? Çürük elmaları çünkü ayırırsak sepetten işte ancak o zaman güvenli bir şekilde şüphe duymadan rahat bir nefes alıp ee, yolumuza devam edebiliriz ama kuşku da e, önemli ölçüde hisler artık devreye girmiştir ve bir insani faaliyet olarak düşünce düşünce bir insani faaliyet olarak görülmeye başlar. Düşünce bir içsel forma sahiptir. Dışarıdan gelmemekte dışarıya dayatılabilmektedir. Dışarıya çıkarken ifade edilirken biçim değişikliklerine uğrayabilir. Yani söylemek istediğinizi öyle bir şekilde söylersiniz ki aslında söylemek istemediğiniz bir şey söyleyebilirsiniz. Düşünceyi kaydettiğinizi, onu mükemmel bir formda ifade edebileceğinizi düşünürken hataya düşebilirsiniz. Bu hata sizi çok kötü ve nasıl diyeyim, asla geri dönemeyecek bir noktaya itebilir. Bakın yani bayağı trajik bir hikaye anlatılıyor burada aslında. Hani dramatik falan demiş ki hani farklı dramatizasyon formlarından birisi olarak. Trajedi. Her şey çok iyi başlamıştır. Bir odada işte kahve içerken düşünmeye başladık. Fakat işler çığırından çıkar ve çok korkunç bir sonuca doğru olaylar hiç beklenmedik üstelik. Yani siz mesela öldüreceğinizi hiç düşünmediğiniz birini öldürürken ya da kurtaracağınızı hiç düşünmediğiniz birini kurtarmak durumunda kalırken kendinizi bulursunuz. Düşünce de öyle trajik bir deneyimdir. Bunun mucidinin Descartes olduğunu söylüyor cildörü yani, slash ulus bakar. Ee, ondan sonraki ikinci isim zaten o, bu arada hani Kant üzerine derslerde bu Descartes sıçramasını yapıyor e, Delioz. Burada e, Descartes'in üzerine yani daha biraz işte tez olduğu için ve üzerine ayrıca tez olması için de emek sarf edilerek organize edildiği için daha kronolojik bir düzen var. Arkasından tabi bu 17. yüzyıl akılcılarının yani Leibniz, Spinoza ve Descartes'in problem alanını bütünüyle tanımlamaya çalışmadan zaten işte bizim burada okuduğumuz mesela 10 sayfalık bir bölüm Kant'a geliyoruz. Kant'ın yaptığı temel şeylerden birisi şu. Düşünceyi çok uyanık bir hamleyle zamandan ve mekandan ayırmak. Daha doğrusu zamanla mekanı düşünceden ayırmak. Peki zamanla mekan ne? Sezgi. Yani ama şimdi zamanla mekanın doğrudan işleyişi zaten bütün problemi yaratan Kant felsefesindeki e, problemleri yaratan şey yani etkilenmeyen bir şey mi düşünce o zaman? Hayır. Etkilenmemesi gereken bir şey. İşte etkilenmemesi gereken düşünce mekanın ve zamanın karmaşasından etkili, en az etkilenirse ortaya çıkan şeye akıl deniyor. Ve Ulus Hoca'nın bir yazısında bu Yüzey Bilim ve Fragmanlar derlemesinin 39. pasajı Kant felsefesi notları açıkça diyor ki Kant'ın derdi günü aklı kurtarmaktı. Aklı kurtarmaya çalışıyordu. O da. O açıdan aslında mesela Delos sonradan Kant'ın eleştirel felsefesi gibi ince ama böyle kendisine özellikle tatmin edici gelmeyen diyelim kavramları bakımından uzak düştüğünü söylediği bir filozofla uzun uzun uğraşmasının arkasında benzeri bir performans vardı. Hatta o kadar ki e, Ulus Hoca da geçerken bahsediyor. Düşünceye yerleşmek, düşüncede oryente olmak ne demek diye bir makalesi var Kant'ın. Karşısına işte Jacobi'yi alıyor. E, diyor ki, bakın, ey Özgür düşüncenin savunucuları eğer düşünceyi serbest bırakırsanız yani ya da şeye kaçar yani Jacobide olduğu gibi bir tür irrasyonalizm ve işte din savunusu ve ondan sonra işte bir takım mucizelerle vesairelerle ve onların olanaklarıyla ve iman etmek dışında bir seçenek bırakmayacak bir ortaya durumla karşı karşıya kalırsınız. ya yani ikinci seçeneklerden birisi de o tamamen üstüne kapanır sizi de ezer ve sonuç olarak siz ee, nasıl diyeyim hani bu Saper Aude'deki ideal yurttaş ödevlerinin bilincindeki kişi olma şansınızı yitirirsiniz köle olursunuz yani, yani ya köle olacaksınız ya da deli olacaksınız eğer bu yoldan çık. yani düşünce sizi bu yollara götürecek Dolayısıyla onun nasıl işlediğini, onun aslında sınırlanması gereken çok ciddi, hani e, şu Lasser reklamında mı vardı, teker reklamı, e, kontrol edilemeyen güç, güç değildir gibi bir şey. Bu gücü kontrol etmeyi başaramazsak sonumuz çok kötü. Ve bunun üzerine tabii bir etik inşa ediyor. Ondan sonra bir siyaset inşa ediliyor. E, bütün modern felsefeler öyle ya da böyle bu kantçı soruna tekrar dönüyor. Şimdi buradaki, bu kitaptaki temel mesele ne? Şimdi oraya dönelim. Yani bakış açısı, tam bir kere bile bakış açısı demediğimi farkındayım. Ama kastedilen şey zaten bakış açısının bir tür mehfun, bağımsız bir şey olarak ayırt edilmesi zaten bir, düşüncenin içine duygunun konulması, iki, düşüncenin mekan ve zamandan ayırt edilmesi, yani özelleşmesi ve özgürleştirilmesiyle bağlantılı. Ancak o zaman senin bakış açın, benim bakış açım, bakış açıları falan gibi bir şeyi çoğul olarak kullanabilir hale görüyoruz. Ondan önce değil. Ondan önce bakış açısını böyle bir basit bir, basit derken de perspektifle olan karmaşık bir ilişkisi var ama sadece bir görme problemine e, bulunduğunuz yer, zaviye, işte açı, noktayı, nazar, belli bir nokta, onları anlamaya çalışarak ya da onları çözümlemeye çalışarak... E, Çözebileceğiniz diyelim bir mesele, kolayca anlayabileceğiniz ya da bir mesele değil. Ne yapmaya çalışıyor tezinde İşte kanaatler sosyolojisinden ki kanaatler sosyolojisi bir tür istatistik disiplinine dönüşmüş ve bir tür toplamla uğraşmaktadır. Ve bu toplam her seferinde zaten hep beklediğimiz şey olup durmaktadır. Ve bu paylaşılan hızlıca kulaktan kulağa da geçen ve adına bilgi denen aslında böyle artık bir süre sonra bir tür yanılsamaya dönüşen bir şeydir. Buradan duygular sosyolojisi diye bir şeye geçmek için öncelikle toplumun bir şeyi sezmesi gerekmektedir. Ona sezmesi için bir şey sunulması gerekmektedir ve bunu sunarken işte prezentasyon meselesi asla öğretici olmamakta gerekmektedir. Çünkü o zaman sezginin ve izlenimin ee, yolunu tıkarsınız Çünkü insanları e, bir şey duyyumsamasını e, beklemeden sabırsızca e, bu sürekliliklerin önünü kesmiş olacaksınız Dolayısıyla artık ben diyor burada bir tür praksis oluşturmakla daha çok ...ilgiliyim ve en sonunda işte e, bir tür yeni belgesel işte düşünce imaj e, fikrine doğru bunu e, bazı kurumların eleştirisini yaparak aşama aşama ve işte kanaat nedir, işte imaj nedir, duygu nedir vesaire gibi bölümlerle birbirleriyle ilişkilendirerek bazen çok dağıtıp bazen de birden bir çırpıda toparlamaya çalışarak sunuyor. Ama benim için bütün bu performansta ve işte başta geldiğim noktaya dönecek olursam çok ilginç olan şeylerden birisi, bir tür aktif bir seyirci tepkisi gibi belki bunu düşünmek lazım. E, Cilderöz gibi birisinin aslında başka filozofları da kullanarak sahnelediği, sonra da felsefe nedir zaten okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. İşte içkinlik düzlemi diye bir şeyden bahsediyor. Önce o tek bir sahne değil. Çünkü o da tekrarlanıyor ya da değişiyor ya da kayboluyor. Ondan sonra işte bizim öyle ismi tariflerimiz, şunlarımız bunlarımız yok. İşte e, lı, işte dı, e, dediği böyle bir içkinlik düzlemi var. The plane of humanist vs. Bir tür sahne o minimal bir düzenek. Onun üstünde kavramsal karakterler ya da kişilikler var. Onun paraleli tabi yani sosyolojik bir analiz için işte toplumsal tipler ve toplumsal tiplerin üretilmesi, edebiyatta ve başka alanlarda ve bunların nasıl ayakta kaldığı, nasıl inanılırlıklarını, tahayyül gücü içinde, hayal etme gücü içinde ayak dilediklerini e, göstermek ve ayak direme süresini uzatmak mümkün olduğunca tekrar tekrar hatta bunu belki zamanın dışında da düşünün. Yani tekrarlamak bunu gücünüz yettiği ölçüde diyelim. Ve o, o gücü de bir yerlerden devşirmek. Araya yani ulus hocanın da beni koyması kendisinin işte bir tür özne eleştirisi yaptığını işte hepiniz biliyorsunuz bu metinler okununca ortaya çıkıyor. Bu ben'in nasıl bir şey olduğuyla ilgili bir soru sorulabilir. Yani bu kurtaracak kişi ben ya bunu ya da daha doğrusu böyle bir şey gerektiğini düşünen kişi diyelim. Aslında bu ben'in basitçe bir maske olduğunu ve herkesin takabileceği bir maske olduğunu ama takılması biraz yürek isteyen, çok kolay olmayan bir şey olduğunu, gönüllü iradeye bağlı olarak bu maskenin takılamayacağını, bir tür zorunluluk işin içinde olması gerektiğini, ama bu zorunluluğun kışkırtılabileceğini, şimdi böyle bir şey sanki. Zaten bu telaş, aciliyet buradan geliyor. En telaşlı düşünürlerden birisinin Descartes olması, 17. yüzyıla kadar. Ata diyor işte o kadar büyük bir telaşı var ki çıkarım yapmaya, ispat etmeye uğraşmıyor. Düşünüyorum, şüphe ediyorum. Öyleyse düşünüyorum, öyleyse var. Tamam, evet dağılabiliriz. Yani demek istediğim bu hıza özellikle e, göndermedi bulunuyor. Ama bu bu hızın e, nasıl diyeyim bir tür risk taşıdığını söylüyor. Fakat bunun önüne bir tahdit koymanın bir hız sınırının hele bunu yapay bir şekilde bir metodolojik tartışmanın sonucunda işte Kant eleştirisinin bile dayanamadı. Çünkü Kant eleştiri 3. eleştiriyle birlikte tahdit mahdit kalmıyor ortada. Kendi hız sınırlarını tanımamaya başlıyor. Çünkü özellikle Deleuze'e göre de e, Kant. Dolayısıyla böyle bir sınırı da önceden tahmin ederek koyamayacağımız son derece sonu da belirsiz Herkesin bu durumda başka bir hikayesi olabilecek bir e, alan vurguluyor. İşte o herkes tek tek bakış açılarına karşılık geliyor. Bunların örülmesi, dağılması, sonra tekrar örülmesi. Son bir şey daha söyleyeyim ve burada burada bitireyim. Madem presokratikler'e de dönelim. Presokratiklerin doğası vardı. Doğası vardı. Yani şimdi ateş vardı, su vardı, hava vardı. Eee diye demiş. Yani Ama bunların hepsinin yayıldığı bir düzlem vardı. Bir yüzey vardı. Bu yüzey varsayılmıyordu. Olduğu gibi vardı. Yani o onun üzerine inşa ediyordu. Şimdi bu yoksa her seferinde o yüzeyin, düzlemin tekrar tekrar örülmesi gerekir. Bu çok risklidir. Her seferinde dağılır, çatlar. Mesela e, şeyin Delöz'ün de çok sevdiği işte bu Anglo-Amerikan edebiyatından bayağı işte stayişle filan bahsettiğini biliyorsunuzdur. İşte Fitzgerald'da işte Büyük Gatsby'nin yazarı olan Amerikalı 20. yüzyılın başının önemli yazarlarından birisinin hayat hikayesini anlattığı ve kendi işte içki, kumar ve işte nasıl diyeyim, bütün öteki felaketler sonucu hayatının nasıl çözüldüğünü anlattığı bir biyografik metni var. Böyle Esquire diye bir erkek dergisinde aslında yayınlanıyor. Yazının da The Crack Up Çatlak, ee, işte bu çatlak, o çatlak. Yani bunu örmeye çalışırken siz o bakış açılarını birbirine ve bir düzlem oluşturmaya ve onun üzerinde aslında bir tür davetiye, yani insanları eylemeye, yani buradaki faaliyet düşünme olduğuna göre düşünmeye çağıran bir ortam hazırlamaya çalışıyorsunuz. Fakat o ortama siz dayanamıyorsunuz. Size fazla geliyor. O sizi çatlatabiliyor. Yani bizde de var ya, kafadan çatlak. Yani bu risk e, her seferinde, her seferinde tekrar tekrar alınmak zorunda. Şimdi bu meseleyi tabii böyle anlatmak, e, hani şey gibi, reklamcının istediği şey değildir. Öyle mi? Yani işte alın, bunu yiyin. Alın bunu kullanın, alın bunu tüketin. Yapın yani bunu. Siz de yapın. ...onu düşünmekten başka bir şey düşünemez hale gelmek... ...işte o zaten yazıda... Az, ...buradaki bölüm Marx'ın ideoloji tartışmasından başlayıp... Işte ...ideoloji ile düşünce arasındaki farka şöyle bir temas ediyor... ...onu çok açmıyor, başka yerde tekrar değinecek ondan çünkü. Ee, aslında bir tür işte, e, komoditif işte ...mal vesairelerin e, dolaşımının... ...hızlıca dolaşımının sağlanmasını da sağlayan bir insani... ...psikolojik etki tepki düzeneyi bu bir şekilde kuruluyor. Burada size düşünür yani iki ölüm arasında sizi askıda bırakıyor. Yani bu çok tehlikeli diyor. Ama bunu işte dediğim gibi tam olarak trajik olmayan komik, komik yani trajik, çok komik ama tam olarak komedi performansı da değil. Bunun arasında bir dramatik form üreterek ve bunu da yani ben tabii biraz işte edebiyatla falan filan da uğraştım. Aslında 20. yüzyılda modernist edebiyatının bazı çok güçlü araçlarını devşirerek açıkçası onlardan çok etkilenerek zaten işte bu Anglo-Amerikan edebiyatının üstünlüğü hakkında falan yazmasının başka bir anlamı yok. Örneğin derin. <gülüyor> bu e, dramatik düzeneyi kurmaya çalışıyor. Bu işte e, muhtemelen 21. yüzyılda ne kadar devam ediyor? 20. yüzyıldaki temel bir düşünce imgesine karşılık geliyor. Bu kısmı ulusbaker söylemiyor. Bu Ulusbaker onunla uğraşmıyor. Aynı felsefe nedir de Jildelöz'ün ancak yaşlılık döneminde bir felsefeyle yani bu zamana kadar ben neyle uğraştım diye soru soran birisinin ki bunun zaten e, aciliyeti bütün öteki metinlerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Uğraşabileceği bir şeydir. Ne yazık ki Ulusbaker muhtemelen bununla uğraşacak kadar uzun süre yaşayamadı. İşte biz bir de böyle bir sorun var. Yani, evet, kısaca herhalde böyle bir çerçeve çizebiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim size teşekkür ederim. Ben şimdi şey mesela kantan bahsettiğim zaman, aklı kurtarma çalışmaları açısından bahsediyorsam da gayretin kentsizliğinde birini bir doğal dünyanın bir doğa yaratma gayreti olarak adlandırmayacağınız bir şey olmuyor. Yani ben çünkü Kamp e düşününce daima halkı hani kurtarmaya çalışan bir imajdan bahsediyoruz, işten bahsediyoruz. olandığı bir hani Bu zaten işte bir imaj yani buna düşünce imajları adını veren kişi işte dördüz fark ve tekrarda ve yani düşünmede ne anlaşıldığı ve düşüncenin nasıl ışlatmak için bir performans olduğu ile ilgili farklı bakış açıları bunlar. Dolayısıyla yani bu bakış açısı kötüdür, yanlıştır, ahlaksızcadır filan. Ha, yani bazen tabii oraya gidiyor da, Deleuze de gitmiyor değil, onu söyleyeyim. Yani çünkü o yani felsefe tarihinden bazı düşünürleri çekerken, işte birdenbire mesela Lucretius'u tekrar okumak, Dereo Natura üzerinden bir şeyler söylediğinde falan böyle bir şey yapıyor. Ama mesela farklı bir doğa yaratmak dedi ya, şimdi bu tabii doğa meselesi bir ayrı şu bu substansiyel bir şey olarak doğa falandan bağımsız olarak aslında bir tür... O da o düşünce imgelerinin bir tür... Çünkü kavramlar kompozit şeyler, bileşik şeyler. On, onun bir parçası aslında. Fakat çok güçlü bir parçası. Ve o sanki her oyuna giriyor. Yani savunmada hep en iyi o oyuncu var. Onu biliyorsun. Hani savunmaya yaslandığın zaman gol yemeyeceksin yani. Dolayısıyla oradan yürüyorsun ve çok enteresan bir şey. işte Thales'le, yani Miletos'la e, Efesosun hikayesi. Şimdi iki şehir. Değil mi aradan da nehir geçiyor, Onun adı da Myandros, işte bir daha yani biraz falan çok basitleştirmiş olacağım ama millette o zaman millet de tam deniz kıyısında şimdi değil de yani Aydın'a Didim'e falan giderken gidiyorsun aslında 7-8 kilometre içeride kalmış çünkü yani deniz çekilmiş ama denizin kenarında ve hemen kuzeyde çok önemli bir nehir var ve dolayısıyla bu su işte akışkanlık vesaire ile ilgili hemen elinin altındaki şeyi çıkarma gücü. Öteki taraf yani işte Herakleitos'un memleketi olan Efes'te ise bir ateş yani birbirini tamamlayan yani birisi yatay birisi dikey iki tür hareket gibi bu. Yani şimdi bunu sen Descartes'e söylesen hani buradan analitik matematiği belki işte tamam zaten her şeyi bütün mekanı tüketmek için iki şeye ihtiyacımız var falan gibi böyle bir şey de, şeyle çıkacaktı. Ama yani Herakleitos'un mekan, mekan gibi bir derdi yok. Onun derdi şu. Mesela doğa. Neyi sever doğa? Saklanmayı sever. <gülüyor> ne demek bu şimdi? Yani saklanmayı sever. Şimdi böyle bir şey. Ve saklamayı sever. Kendi üstüne kapanmayı sever. Zaten kapandığı kadar kendisidir. Ve siz de bunun farkına vardığınız kadar işte doğasınızdır. Zaten bundan başka bir şey olamazsınız. Ama Ondan sonra tartışma mesela halk, öne hani halk diye bir şey, siyaset gibi bir şeye girince yeni bir halk yaratmak. Geleceğin halkı. Öyle bir şey söylüyoruz ki bunu bir okur grubu e, üreteceğim. İşte mesela sanat akımları değil mi? Manifestolar. Kübizm. Bunu sanat diye görecek insanlar şekillendirmek. O açıda bir tür doğa şekillendirmek, yaratmak. bir rıza yaratmak. Evet. Ama yani ben onsuz... O, ama o rıza işte çok zor bir şeye önceden rıza yani şey aldatmaca yok. Bazı evet, ee, olan bir şey bir alırsın zaten. Yani evet bilmiyorum tabii işin o kadar derinliğine de düşünmedim Şimdi böyle mış gibi havalarına yatmayalım burada ama böyle bir şeyler aklıma geldi yani. O meselenin öyle bir tarafı var. Sinemanın da şöyle bir anlamı var. Ee, bence yani montaj zaten işte imgi hareket ve zaman hareket kitaplarında aslında Deliz'in işte bilmem kaç yüz tane <gülüyor> Yönetmen üzerine yazıp çizerken ama böyle topu topa aslında on yönetmeni sürekli tekrar tekrar incelerken yaptığı şeylerden birisi ya sinemanın ya şeyi yani kes birleştir kes birleştir ya yani bir yüzey geride kaldı, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha bunu belli bir hızda organize etme disiplini sinema bir yüzey yaratma disiplini öyle bir şey. Sabah sürüşünü biraz hemen kantı yaz kantalması sonra işte düşünceyi işte kadar kendi ağlamında elbirlerini elinden çıkartırsan o kadar akla yakın bir şey. Dolayısıyla yani aslında elbirlerini tam da içine gömülmek yani bir bakış açısı diyebiliriz. Yani güzel bir e, soruyu ben de soracaktım aslında. Yani pek ilave bir şey olabilir. Şimdi bakış açısının osyonu Bölümde e, Marksın bu ünlü hani e, cümlesini <gülüyor> atarmasında <bak> <gülüyor> hani, böyle başlamasının e, bir hikmeti var diye düşünüyorum çünkü e, bana şöyle gel yani kurtarılması <gülüyor> bir şey olarak düşünce burada e, çıkan e, metinde aslında e, e, belirlenimin zorunluluğunda kalan e, bir şey olarak bakış açısı ve e, ee, herkesin zorunlu olarak bir bakış açısının olduğu düşüncesi yani köylü köylü olmasıyla e, köyde değil e, şehirde e, toplumsal tip e, çünkü o o belirlemesini ancak o şehirde e, yaşayabiliyor ve e, toplumsal tipliği orada ortaya çıkıyor yani, on üç bahsediyor e, bakış açısı metinde yani e, özgür hocamın hani e, Sorulmasın ilave olarak ben şunu aslında hani belki aslında sana da hocam, hani bu Hoca'ya da belki yani sormak istediğim bir şey oldu herkesin bakış açısının olması yani live mizdeki gibi o e, zorunda olarak o bakış açılarına yerleşen e, özneler olarak insanlar e, peki kanaatler, e, burada e, hepimizin kanalları var hepimizin e, yerleşik pozisyonlar var ama Tekillik olarak, e, yani tekillik ortaya çıkması e, çok zor bir şey değil mi? Ya da e, bu kadar kolay bir şey mi bakış açısından sahip olmak? <gülüyor> yani <gülüyor> Ay, e, anladım. Anladım. Anladım, Tek anladım. tekillik nasıl kazanılacak bir şey? Aslında bakış açısından sahip olmak köylünün kulübede olmasıyla e, oluşacak bir şey mi? Bu kadar kolay mı? Hani Anlatabiliyorum. Işte düşüncenin kurtarılacak bir şey olması derken de aslında tekilliği nasıl kazanacağız gibi bir şey sorusu. Bu şey sanat ve arzu seminerlerinin üçüncüsünde bu bakış açısı şeyini genişletirken bir dünya diyor. Mesela işte şu yengeç hikayesi Hı. ya da yani kendi ortamının dışında bulunan. Mesela suyun içinde hareket ediyor diyelim. Ondan sonra onu kar karaya işte Bodiler'in meşhur işte pelikanı falan ee, yani gökyüzünde pelikan değil de şey albatros ee, süzülüyor falan ama kocaman kanatları var işte e, ya bir problem ortaya çıktığı zaman bir tür zaaf ortaya çıkıp da gemicilerin arasına güverteye konduğunda işte böyle badi badi yürüyen işte herkesin dalga geçtiği <gülüyor> ne oldu işte uçuyordum falan filan diye e, bir şeye dönüşüyor e, ama Mesela buradaki sorularda da şey var, yani bu belirlenimle tekillik arasındaki farkı e, düşünmekten önce e, bu izlenimin oluşması gerektiğinden bahsediyorum. Yani hemen e, aklınıza gelen olası işte kanaat, bir takım örnekler üzerinden işte onun doğal yeri suydu. Suyu da biliyorum, şimdi bu sudan çıktı, dolayısıyla artık doğal olmayan bir yerde, dolayısıyla oradaki gibi hareket etmesi mümkün değil... ...buranın koşullarına göre hareket ediyor... ...köyden indim şehire... ...dolayısıyla şehirli dünyasında hareket ediyor... ...şehirliler de onunla dalga geçiyor... ...hayır... ...yani o henüz... ...tırnak içinde... ...bu o hayvana... ...ya da bu köylüye... ...ya da bu şeye bakmadınız diyor... ...çünkü söz konusu olan... ...üzerinde böyle neon ışıklarıyla... Bilme, ...köylünün dünyası... ...yengeçin dünyası gibi bir şey söz konusu değil bir dünya söz konusu onun bir dünya olarak ayırt edilmesi ancak oradaki süreklilik ve kesintilerin e, izlenebilmesi sonucunu doğuracaktır. Öncelikle bu ya izlen, izlemek, izlenim bunları da görüyorsun aslında çok dra e, o dramatik düzenin içinde yeri olan şeyler bir video öğrencileri yani işte oraya soru soran arkadaşları ya şu izlenim olayını bir şey yapalım ya falan Orada duralım falan gibi bir şey. Hemen onun üzerinden geçmiyorum çünkü bizi bunu yapmaya iten bir şey var. Bütün o video sanatı, video montaj fikri, işte Vertov üzerine yazıp çizdiği şeyler, işte yumruk meselesi falan. Öncelikle ya, yani o, önce bir kesin o, o alanı. Çünkü kanaat buna müsaade etmiyor böyle bir risk var ve o kanaat inşa edilmiş. Tabi o da tarihsel vesaire bir şey. Yani oradan da Marks'dan vesaire o damara girmesinin bir manası böyle bir şey olabilir. Yani aklıma gelen hemen o hani bir tarafta belirlenim işte bir determinasyon vesaire bir tarafta işte tekillik işte ama o zaman mesela sofist diyaloğundaki soru. Yani senin ne farkın var Sokrates? Evet, senin bir sofisten ne farkın var? Biz, ha, sen de bizi ikna etmeye çalışıyorsun. Sen de sözü kullanıyorsun. Sen de bir yerlerde duruyorsun, jest yapıyorsun, onu bunu yapıyorsun, çarpıtıyorsun. Bak bir dakika anlatacağım diyorsun ama önce bir sürü başka şey anlatıyorsun. Benim şey de Metin'de şeyden bahsediyorum. Descartes'in karşısında Spinoza çok sade bir şekilde insan düşünür e, diye bir şey de çıkıyor. Yani neredeyse hani Descartes'le alay eder e, gibi. Hani insan düşünür zaten üzerine çok konuşmaya gerek yok gibi. Ama Ulus e, Hoca'nın ve Delioz'un ya da onun bugün devletin toplumu, e, kontrol toplumu, e, disiplin toplumu, kanal ile tek tipleşme üniform, böyle bir insan ve ortaya çıkması aslında kanalleriyle var olan e, insanların ortaya çıkması sanki disiplin o zaman çok doğal e, ve e, senin dediğin gibi ya, antik binanda bir düzlem olarak hani var olan hani ilk videoda şeyden bahseder yani Aristoteles işte orada bir okyanustan bir şey alıp deniz canlı kabuklucuğunu. Işte, İçine ince. açınca evet. birden hani ay evet. falan Aynen, canlı. Doğru. Evet yani doğal ortamda hani o. Ama işte e, laboratuvarda biz bugün bunu yapıyoruz. E, yani demek sizin Doğal bir şey olarak e, düşünmenin insan <gülüyor> artık alınan ve yok olan insanın e, böyle tanınmanın bir şey olmadığı olmaya geldiği bir dönemde düşünüyoruz. Yani belki bu sorucunun hani kurtarılması gereken bir şey olarak düşünce derken aslında e, insani e, ya da humanistik bir tarafını da e, görüyoruz zaten. Yani demek istediğim... E, bir dünya mı artık yani herkes bir dünya mı gerçekten ee, evet yani öyle bir taraf var ama ona bir e, okumasını bilmemiz gerekiyor hani işte her herkes bir adadır Gerçekten herkes bir ada ve herkes bir dünya mı şu anda? Ama onur. Yani şeyi yani fark var. etmek lazım. Yani mesela Heidegger'den her bahsi içinde o çekincesi var. Yani biz henüz düşünmüyoruz gibi böyle bir uyarı değil bu. Yani eğer o iş oraya varırsa, yani bak teknoloji öyle, o böyle, dikkat et, yani bir sürü levha yok oraya girme. Bak düşünmen lazım senin. Onun için önce şuraya git. Mesela i̇şte doğaya dön. Hem işte hümanizmin çağrıştırdığı birkaç şey üzerinden gidiyorum. Ondan sonra orada işte tekrar kur, ondan sonra toprağa bas, işte bir elektriğin gitsin filan. Böyle bir şey değil yani. Bu esan, o kadar... Evet, yani bir takım birileri uyaracak ve sizi doğru yola getirecek. O zaman başka bir söyleme doğru, başka bir şeye doğru kayıyoruz. Ama Ulus Hoca o şeyin kurtarılması gerektiğinden bahsetmiyor. yani. Belki o da insani bir şey ve evet, yani önemli bir... Ya mesela insan dünyası, bu body yönü filan işte fonksiyon olarak işte humanite falan filan dediği bir şeyler var. Ama yani bu tam olarak mesela Deleuze'nin meselesi değil. Bu böyle büyük bir kayıp, yandık, bittik, işte Allah falan gibi bir şey değil gibi görünüyor. Ama şöyle de bir şey değil. Yani virtüel, yani mesela şu halının altında bunlar. Bir cesaretinizi toplayın. Hani Allah bunun altında ne var acaba diye. Hani fare mi var, böcek mi var? Bir çekin onu filan. Bu, bu da değil yani bu bir, per, bir gayret işte Şimdi bu çok enteresan bir şey. Çünkü so, Spinoza'ya bağlanıyoruz. Çünkü Spinoza'daki konatus var olmakta direnmek, diretmek vesaire ve bu var olan her şeyi zaten var olmayan her şeyden ayırt eden şey bu. E, doğal tırnak içinde bir şey. Peki biz doğal olarak düşünüyor muyuz mesela? Yani düşünme gayreti, var olma gayreti gibi bir şey midir? Düşünmede kalmaya çalışıyoruz. Sonra birden bir şey yapıyoruz. Ya da mesela bir rüyanın bitmemesini istiyorsunuz ama işte e, bitiyor. Bunu engellemek için yöntemler mi bulmamız lazım bizim? Böyle bir gayret de değil. İşte ama şöyle bir sorun var yani bence. Bu nasıl bir gayret? Bu gayretin kaynağı ne? Söyledikleri şey şu. Delözle Ulus Hoca'nın arzu. Çünkü her şeyin kaynağı arzu. Şimdi bu Acayip bir şey. Ve çok eleştirilen böyle bir hayat düşünürü, yaşayan şey düşünürü olup, yani yaşam yani inorganik bilmem ne yani sonuçta e, bütün gündelik dünyamızı bile oluşturan, başka her şeyi sanki böyle bir tür parantez içine alan ve dolayısıyla çok eleştirilmiş, yani bunlar yaşam filozofları ama yani yaşamı yüceltip bir süre sonra hani onu gerçekten... E, Düşünülemez bir hale sokuyorlar. Ve üstelik her şeyin düşünülebileceği imajı yaratarak bunu yapıyorlar. Buna karşı insanı daha realist tırnak için düşünüleni söyleyeceği bir her şey düşünülemez. Düşünce sizin sandığınız kadar güçlü bir şey değil. olmasında zaten. İkincisi yani yaşamla sınırlanabilecek bir şeyin içinde değiliz. Fark edin. Yani bir yaşam filozofu ama sonuçta diyoruz ve Ulus Hoca'da yani bu açıdan o hümanizme varıyor mu? Ya yani belki izlerini yakalayabilirsin ama söyledim en azından söylediği şey bu değil. Ama belki sonuçta çıktığı yer burası olabilir. Hani öyle bir şey demek istedim. Neyse uzattım biraz böyle. Bu nasıl bir şampiyon? Spinosan bahsetti. Spinosanın tanrısından bahsettiyim diyeceğiz. Spinosan ortaya tanrısallıktan bahsetti. İradi bir elektriksel veya manyetsel bir şeyden bahsedemiyoruz aslında. Şöyle bir <gülüyor> tablo çıkarım. Tablo. Zaten ilerlemekte de olan ve ilerlemekte birlikte kendi de nezansalıklarını ortaya koyarak farklı sonuçlar ortaya çıkabilecek ama ortaya çıkabileceğini ortaya çıkabileceğini sonuçların diğerden sonra belirlenebilme ihtimali olmadığı tablolar karşı karşıyayken öte yandan sanki şöyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığı hissediyorum. Hani bir nevi bu Hristiyanlığın İsa Mesih ineceklercesini yani düşüncenin yeryüzünü tamamen kapsayabileceğini düşüncenin artık tamamen hani aslında sen, e, tinsel olan bu tenseli kapsayacak için her şeyi, asıl belirleyebileceği ütebileceği, belirlenebileceği bir evrenin oradan anlatıyormuşuz bu dinlisiyat kapsıyor bir yerde de sonra. Hani bir yerde dediğim gibi, bilinemezlikle karşı karşıya erken, öte taraftan her şeyi bilebileceğini varsayan bir aklın çabasıyla karşı karşıya erişimde çıkıyor. Yani benim duaktam aslında bu süredir böyle bir kualite halini almışız. Yani bir yerde şöyle bir durum var, nasıl hani, desem bu özmeden bahsediyoruz, şey, işte bahsediyoruz, çok şeyden bahsediyoruz, hani, bir yerdeler bunları nasıl hani, desem? E, Bert Marx'ın alındanan cümlesinin bize getirdiği bir düzlemle de almakta payı var. Yani sanki düşüncenin eylemlere bir ortaya çıkarıcı canlı varsayabilecek bir onda olmakla beraber öte yandan pratiklerimizin düşünceyi ortaya çıkarabilecek bir düzlemle karşı karşıya kalıyoruz. Kismi o Tanrı'sı diye bahsettiğim evrili kimse daha bir yani bizim pratiklerimiz aslında yani bizim düşüncelerimizi ortaya çıkartmak istemiyoruz yani var. Ben burada belirlememin, belirlememin derin böyle düşünceyi kurtarmak bir yerden sonra hani sanki bizim tecrübelerimiz, pratiklerimizin bir yerde bizim tikel durumlarımızda ortaya çıkardıkları şeyler olarak karşımıza çıktığını ve bunu bir yerde hani başkaları için belirlenimler olarak dayatma gayreti içerisine girdiğimizde sanki tam olarak bahsettiğimiz mevzuda çatışabilecek bir hale geldiğimizi düşünüyorum. Burada ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Diğerden sanki dediğim gibi İsa'yı yerceğine indirmeye çalışıyormuşuz, kutsal bir yerceğine indirmiyormuş gibi bir gayret içerisindeymişiz bir hislerim var. Yani bu dramatik alan tanımlanınca o mesyenik şeylere de yer açılır yani hani Benjamin'in mesyenizmi gibi bir şey yani bir ismin bizi kurtarması gerekiyor. Mesela Spinoza için gelecek felsefesi diyor mesela bak yani geçmiş değil gelecek felsefesi bu. Yani 17. yüzyılda birisinin bunu yazmış olması falan filan bunu çok bir yani anlatabiliyor muyum? Öyle olunca bu sefer etika bir tür yani yarı kutsal hafif semavi bir kitap olur. Yani tekrar devreye girecek ondan sonra bizi işte o senin söylediğin bir tinsel ten, alanın genişlemesi ve her şeyi içine almaz falan filan. Ama e, yani her seferinde hani bir reality check gibi bir şey. Yani Spinoza'nın da çok yaptığı bir şey e, geri dönüyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu tabii Platon'un şey, mağara alegorisi gibi oldu ama ya şöyle de bir şey var. Yani çok güçlü bir e, alegori o. Yani çok güçlü bir metin. Yani çıktım şimdi geri, gelme, geri dönme zamanı falan. Yani o gerçekten bir sürü insan etkinliğini şey yapıyor. Biçimde veriyor. Ama o mesela işte zaten bütün mesele o ya zaten o praksis dediğin şey artık düşünme onu kapsayacak bir hale gelmiş. Düşünceyi öyle tanımlar hale gelmişiz. Düşünce öyle bir insan faaliyetidir. Ee, e tabii ki onlar düşünceye yol açar. Onlar da zaten hepsi düşünce. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey e, gidiyor iş. İşte, yani, bu da temel bir tartışma sanki ortaya çıkıyor. desem, yani, bir yerden sen, biz hareket alını bırak bir yürümden yani, değilim. bahsettiğim o tekinliğin nerede ortaya çıkabileceği tartışmasını bence ciddi bir anda bizim önümüze çıkarmıyor tartışma. Çünkü öyle bir hal oldu ki işte zaten insan olan Tensev'un üzerinde öyle bir hakikaten kuruyor ki burada artık sanki şöyle bir hal ediyoruz. Bir şey yapamıyorsak zaten yapamayacağımız içindir. Bir şey dinliyorsak zaten demeyeceğimiz içindir ve bunun şansımız sanki söz konusu değildir gibi bir, hani alet ruhuya sarkıyorlar diye yani böyle bir anlatım var. E, bir şekilde kurtarılan kurtarılmıştır. Kurtarılmayan zaten kurtarılmayacak durumdadır. Yani sanki kilitleniyormuşuz gibi bir hissiyata kavuşturuyorlar. Yani o, o. o kilidin e, yapıcısı işte Kant. Ama yani çok güçlü bir kilit. Hani şey suya bastırıyorlar adamı kapatıyorlar. Sonra önüne de perde koyuyorlar. Sonra adam işte zincirleri çözüyor. <gülüyor> Neyi de o elemanladı? Ondan sonra bir şekilde dışarı çıkıyor. Hani <gülüyor> Houdini, ha, Udini hikayesi. Yani herkesde de böyle bir yani şey hikayesi var. Yani Kant'la uğraşan herkesde Houdinilik şeyi var. Ama boğulan da çok yani. Çünkü yani çok güçlü bir kapsayıcılığı var ve sonuçta kendi hani din an denen şeyin hala tekrar tekrar üretildiğini görüyorsun ve ya pardon ama böyle kısa bir şey yazmıştım. Şey böyle hafif mizahi madem bir toparlayıcı da olsun hani şey oldu diye. Şimdi ben ya Kafka ve mizah diye bir şey yazmaya başlamıştım. O zaman zaten hani işte Deleuze ve de filan da e, temel referanslarından birisi e, Kafka. E, bir tür Kafkaist düşüncenin Kafka esk değil aman falan işte Kafkaist düşüncenin şeyleri neler olabilir? Temelleri. Bu arada bunun bunu esinin de şey verdi aslında Andre Breton, Andre Breton Mihail Lövi diye bir yazar var Franz Kafka Boyun Eğmeyen Hayal Perest diye çevrilen bir kitap var onun içinde e, Lövi şeyden bahsediyor. Andre Breton'un kafka hakkında ne söylediğini bir yerde. Kafka için demiş ki düşünen kimseye dışsal bir hükümran ilke getirilmesine karşı bu kadar iyi hiçbir eser mücadele etmemektedir. Falan diye. Türkçe öyle çevrilmiş bir şeyler söylüyor. Yani o düşünen şey artık her neyse ona dışsal bir hükümran ilke vardır ona karşı bağımsızlığını savunmak için bir sürü alet edevat geliştirmektedir. Bunun sonucunda da bundan yola çıkarak kafkayı bir düşünce neler söyler? İşte bir, düşüncenin düşünce olarak sürmesi bağımsız olmasına bağlıdır başka her şeyden. İki, düşünce bağımsız olmadığı durumda düşünce olarak sürmez. Her şeyi kendi egemenliği altına almaya çalışan bir eğilim, bir güdü, negatif bir kuvvet olarak sürer. Öyleyse mücadelenin yöntemi düşünceyi şeylerden bağımsızlaştırırken aslında şeylerin de düşünceden bağımsız olduklarını göstermektedir, göstermektedir. Ama bu çok ağır bir yüktür. Bunun altından ancak mizahla kalkılabilir. Kalkamazsanız da bunun altında ancak mizahla kalırsınız. Şimdi Kant ve mizahın olayı da şu. Şimdi Kant da diyor ki el kaldırıyor. Bir dakika. bir dakika diyor düşünce şeylerden bağımsız, şeyler düşünceden bağımsız o kadar ileri gitme. Diyor ki Kafka ile Kant <gülüyor> düşünce her şeyden bağımsız olamaz... Çünkü düşüncenin ne olduğunu bilemeyeceği ve düşünceden bağımsız olan en az bir şey vardır. İşte o da kendinde şeydir. Düşünce ancak akıl olarak sürebilir. Yani başka şekilde süremez. Öyle taşınabilir. Ve bu sayede en azından neye bağımlı olduğunu bilir. Yani bir şeye bağımlı. Bu işte uzay zaman ve işte 12 kategori ve onların tabii... Kombinasyonları. Düşünce bir son bir şey. Düşünce akılla yetinmeyecek olursa, kendisinden bağımsız olan ve ne olduğunu da bilmediği bir şeylere bağımlı olacaktır ki bu durumda da düşüncenin sürüp sürmediğini kimse bilemez. Bu çok ciddi bir e, ko ko komediye doğru evriliyor. Yani, Kantı, Edavatım şöyle söyleyeyim. Hani, nasıl desem, bir zihnimizin yani bunu çok yüzeysel şekilde ifade ederim. Hani. Kendi bu ana kadarki düşünce yapısını bize ne diye sorumluluklar, görevler var ve bir bizi yapan, bizi biz yapan şey gibi. Hani Kant'ın sanki trik veya numarası buradayım. Yani zaten bu olması sen olacaksın. Sen olmak istiyorsan bunu ister istemezlik deneceksin. E, yüklenmek istemiyorsan sen olmaktan hiç bilersen... Ha, bir de işte ama olman gereken bir şey var olman gereken bir şey var. Onun da farkına var. O doğal, doğal da bir şey değil. Yani seni kendi haline bırakırsak olmayacaksın. Yani öyle Aristotelian falan filan bir ağır taş işte düşecek de böyle bir şey yok. O kuralı da e, oturtacaksın. Onu benimseyeceksin ve herkes için o kuralın uygulanması gerektiğini e, bir nevi rasyonel bir şekilde dile getirebilmen gerekiyor. İlk deneyim zaten hissi yok. Belirlerinin burada bir şekilde belirlerinin de çok Demin aktardın sen, zaman mevkanından zaten kurtulduğu ölçüde e, düşünce var ki Senin evet. o güzel, miktahi şeyinden sonra ben böyle çok... Ee, güzel oldu. Ay ben şimdi o cümleden aldım, yürüdüm ya kendi açımdan. Yani düşüncenin e, bir, bir şey olarak kurtarılması gerekiyor fikirden. Oradan işte bu Dölüz'e gidip bütün o dramatik hikayeden bahsedince... E, bir takım kavramlar arası mesafeler tabii daha belirsiz hale geldi. Çünkü öncelikle o düşünme performansı falan filan bütün Dur, o şeyleri söyledi. çok çok teşekkür Ben evet. teşekkür ederim.